117, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in Hazreti Ali'ye bir kavmi İslam'a davet etmeden onlarla savaşmasını emretmesi, evet, Hazreti Peygamber, Hazreti Ali'yi bir kavimle savaşmak için gönderdi, sonra Hazreti Ali'nin peşinden bir kişiyi gönderdi ve dedi ki, Ali'ye yetiş ve ona de ki, onları Allah'ın hükmüne davet etmeden önce onlarla savaşmasın, Hazreti Peygamber, beni bir tarafa savaşmak üzere gönderdi, ben ayrıldıktan sonra Hazreti Peygamber bir kişiye, Ali'ye yetiş, onun yanına vardığında kendisine de ki Hazreti Peygamber bir kavmi Allah'a davet etmeden önce onlara savaş açmamanı emrediyor. Hazreti Peygamber Ali'yi gönderdiğinde kendisine, sakın bir kavmi Allah'a davet etmeden önce onlarla savaşma. Hazreti Peygamber, Hayber günü Hazreti Ali'ye, haydi yürü, ta ki onların bölgesine varıncaya kadar. Sonra onları İslam'a davet et ve onlara Allah'ın onların üzerindeki hakkını bildir. Allah'a yemin ederim, eğer Allah senin vasıtanla bir tek kişiyi hidayete erdirirse senin için kızıl develerin olmasından daha hayırlıdır, demiştir.